Al-Raqm Al-Wahidu Al-Arbaun bab قال الله تعالى Ve Qati'atir Rahim Qala Allahü Teala في aseytum in tevelleytum En tufsidu fil الله Ve tukati'u arhamekum Ulaikellezine le'anehum Allahü fe asammehum Ve a'ma abasarahum Bölüm 41 Ana-babaya karşı gelmenin Ve akraba ile ilgiyi Kesmenin haramlığı Siz ey münafıklar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 والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما امر الله به اي صلا ويفسدون في الارض اولئك لهم اللعنه ولهم سوء الدار فقط يارادلشلارının gereği olan doğal bir anlaşmaya dayanır olmalarına rağmen Allah'la olan bağlantılarını bozup Allah'ın sıkı tutulmalarını emrettiği bağları kesen Allah'ın sıkı tutunmalarına emrettiği bağları kesen ve yeryüzünde bozgunculuk çıkaran kimselere gelince, işte Allah'ın laneti böylelerinedir. Öte dünyada varılacak yerlerin en kötüsü de onlara ayrılmıştır. 13. Rahat 25 Ve kâle teâlâ, وقد ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمه وقل رب كما ربياني صغيرا چونك رببن kendisinden başkasına kulluk etmemenizi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 De. Onlar çocukluğumda beni nasıl büyütüp yetiştirdilerse sen de onlara öylece merhamet et. 17 İsra 23 24. وعن أبي بكرة أن وفاء بن الحارث رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثة قلنا بلى يا رسول الله wa huququl walidain wa kana muttaki an fajalas fa qala ala wa qawluz zoor wa shahadatuz zoor fa ma za la yukarriruha hadis 338 ebu bekre nüfeı ibni haristan allah ondan razı olsun rivayet edildiğine göre resulullah sallallahu aleyhi ve sellem büyük günahların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 yalan söylemek ve yalan yere şahitlik yapmak buyurdu bu sözü o kadar tekrar etti durdu ki biz keşke sussaydı diye arzu ettik o an Abdullah ibn Amr ibn al-As radıyallahu anhuma anin nebiy sallallahu aleyhi ve sellem قال الكبائر الاشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس rawahu hadis 339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 وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من الكبائر شتم الرجل والديه قال يا رسول الله وهل يشتم الرجل والديه قال نعم يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه متفق عليه وفي رواية إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه قيل يا رسول الله كيف يلعن الرجل والديه قال يسب أب الرجل فيسب أباه وَيَسُبُّ أُمَّهُ فَيَسُبُّ أُمَّهُ Hadis 340 Yine Abdullah ibn Amr ibn-i As'tan Allah ondan razı olsun, Allah onlardan razı olsun rivayet edildiğine göre Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kimsenin kendi ana babasına sövmesi büyük günahlardandır.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 wa an abi muhammad jubair ibn mut'im radiyallahu anhu anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qala la yadkhulu aljannata qati' qala sufyan fi riwayatihi ya'ni qati' rahim muttafaqun alayhi hadis 341 ebu muhammad jubair ibn mut'im allah ondan razı olsun rivayet göre rasulullah sallallahu alayhi buyurdu akrabayla ilgisini kesen cennete giremez wa abi isa al mugire ibnu şuebe radiyallahu anhu anen nabi sallallahu aleyhi ve sellem qale inna llaha harrama aleykum uquq al ummahat ve man anwahat wa wada al banat wa kariha lakum qila wa qale wakthreatu al su'al wa hadis 342 ebu isa mugire ibnu şuebeden